Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bu bir tekrar yayını değildir. İki aydır, e, hatta rahatsızlığımın başlangıcını e, değerlendirirsek, üç buçuk aydır e, hemen hemen e, canlı yayın yapamamanın ben de ızdırabını duydum. Ve tekrarlar kimi zaman güzeldir ama kimi zaman sıkıcı olabilir. Ee, eski programlarımızın e, kaset halinde tekrar yayınları yapıldı. Bu elimizde olmayan sebeplerden dolayı hoş görüldü, hoş görüldüğünü zannediyoruz. Evet, e, Rabbimiz bazen nimetlerle, bazen nimetleri elimizden alarak, bazen sağlıkla, bazen rahatsızlıkla imtihan veriyor. İnşallah... E, her türlü imtihanlarımızı başaranlardan oluruz. Son üç aydır e, konuşma ve yürüme problemlerim başta olmak üzere e, beyinle alakalı ciddi rahatsızlıklarım var idi. O yüzden bu kadar aradan sonra e, ilk karşınıza çıkıyorum. Mümkün ki bu ilk e, üç aylık bir rahatsızlıktan sonra ilk konuşmamda... Eski konuşmalara oranla daha az başarılı olabilirim, daha e, meramımı zor anlatabilirim. Önemli olan muhteva güzelliğidir diye düşünüyorum. Allah'ın verdiği imkanları güzel bir şekilde kullanmaya çalışmak tabii ki görevimizdir. Ama baştan söyleyelim ki çok güzel bir sunum olması gerektirecek e, peygamberimizle ilgili, bir konuyu belki hastalıktan yeni kurtulmaya çalışan konuşma konusunda hemen hemen sıfırdan başlayan bir kimsenin konuşmasındaki akıcılığın olmaması sizi rahatsız etmez inşallah diyelim bundan sonraki Kur'an kavramları programımızda inşallah bir yıldan daha uzun olmasını düşündüğüm şekilde imani kavramlara tevhidle, şirkle, küfür ve isyanla ve her şeyden önce de tabii ki mükemmeliyeti ve güzelliğiyle birlikte imani ve tevhidi e, vurgularla e, kavramlarımızı değerlendirmeye çalışacağız. E, yani bugüne kadar Beş altı yıldır Yaptığımız Kavram çalışmalarının Bir Başlangıç bir giriş Bir ön söz Olduğunu düşünüyorum Bundan sonraki kavram çalışmaları Çok daha temeli Çok daha özü Çok daha esası ilgilendirecektir Bugün de Yine Bu imani tevhidi Mahiyette Peygambere imanla alakalı Hususları e, gündeme getirerek Başlamak e, herhalde Güzel olur çünkü biliyoruz ki e, Üç beş gündür Hep Güller dağıtılıyor gül, gül yüzlü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mesajı vurgulanıyor Viladet gecesini Kutladık Mevlid gecesini ee, onun dışında da e, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri seminerlerde, değişik programlarda ve tabii ki radyolarda bolca gündeme geldi. Efendim e, bu kadar gündeme gelmiş konuyu niye tekrar biz de gündeme getirmiş olalım? E, tabii ki bizim de katkımız değilse bile peygamberden bahsederek sözlerimizi güzelleştirmenin ve imani kavramlara şehadet kelimesinin ikinci temel vurgusu olan peygambere iman ve peygamber sevgisi üzerine hasrederek başlayalım demiş olduk. Girişin son cümleleri olarak ifade edeyim ki rahatsızlığımı duyan e, telefonla veya bizzat gelerek taziyelerde e, ve şifa dualarında bulunan dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Onların da hastalarına veya kendi hastalıklarına e, şifalar e, niyaz ediyorum. E, gösterilen hassasiyetten dolayı ihmal eden kardeşlerimizle dahil olmak üzere sevenlerimize, programlarımızı takip edenlere, bütün dinleyicilerimize... Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Allah her türlü hayırlar, güzellikler, sıhhat ve afiyet üzerine e, hayatımızı güzelce devam ettirmeyi nasip etsin. Ve esas sağlık yönüyle de gönlümüzün, kafamızın sağlığının muhafaza edilmesi ya da iyice sağlamlaşması için Rabbimiz bize güç versin, kuvvet versin. Ee, malumdur ki esas hastalık kalple alakalı, gönülle alakalı, kafayla, zihinle alakalı hastalıklardır. Vücudun maddi hastalıkları ikinci derecede önemlidir. İman yönüyle kalbimiz hasta olduğu müddetçe, bütün vücudumuz sapasağlam olsa, bütün rakiplerimizi yenecek, pehlivanlığımız, gücümüz, kuvvetimiz olsa, ne kadar önemlidir deriz. O yüzden e, her şeyden önce, e, i̇man sağlığı için e, Kur'an kavramlarımızı bundan sonra imani kavramlara hasretmeye çalışacağımızı e, duyurmuş olalım. Sevgili dinleyiciler, Peygamberimizin evvelsi gün doğum gecesi olarak hicri takvime göre değerlendirildi. Büyük bir tevafuktur ki ilk defa bu sene, hem miladi hem hicri peygamberimizin doğum günü üst üste çakışmış oldu, aynı günlere denk gelmiş oldu ve kamuoyunda peygamberimizle ilgili eski yıllarda görmediğimiz kadar e, farklı, etkin, güzel programların olması ve bu programlara da katılımcıların e, eski senelere oranla üç beş misli fazla olması gerçekten Bizi sevindiriyor. Yeterli midir? Elbette yeterli değildir. Yeterli olmuş olsa peygamber sevgisinden daha fazla e, papa sevgisi, top sevgisi, pop sevgisi, eşya ve madde sevgisi, para sevgisi insanımızı kıvrandırmazdı. E, o yüzden biz gerçekten Allah'ı ve Rasulü'nü tanıyıp sevebilmiş olsak, ...başka sevgilere yer kalmayacak kadar güzel sevgiyle gönlümüzü doldururduk. Evet, peygamberimizi sadece yılın bir iki günü kutlu doğum haftaları vesilesiyle hatırlamak, peygamberi aslında tanımamaktır. Onu batılı kafayla sadece bir iki güne, bir iki haftaya hasretmek, onu katletmeye benzer bir durumdur. Her günümüz, yetmez her saatimiz, yetmez her anımız Allah'la, Resulullah'la, Allah ve Resulullah sevgisiyle dolu olmalı ki biz de dolu dolu yaşamış olalım. Allah'ın ve Resulünün sunduğu mesaja Kur'an-ı Kerim hayat veren mesaj der. Dolayısıyla Allah ve Resulullah'tan bahsetmeyen dil kuru bir dildir. O sevgiyle dolmayan gönül ölmüş bir gönüldür. O hayat ne kadar zengin, debdebeli, sağlıklı yaşandığı düşünülürse düşünsün, düşünülsün, Allah ve Resulullah sevgisiyle ve bunların amele dönüşen dinamizmiyle top dolu olmadığı müddetçe hayat, hayat değildir ve İnsan canlı cenaze durumuna gelmiş olur. O yüzden Kur'an İstecibu lillahi velirrasuli izade deâkum limâ yuhyikum buyurur. Ey iman edenler diye başlar ayet. Allah'a ve Rasûlü'ne icabet yönüyle sizi diriltecek mesaja çağrıldığınız zaman ona uyun, ona icabet edin. Denilir. Evet, Allah'a ve Resulüne tabi olmak, o sevgiyle gönüllerimizi doldurmak, ölmüş ufuklarımızı, yaşayan leş durumdaki cesetlerimizi yeniden diriltici nefesiyle canlandıracak, biz yeniden mümin olmanın her türlü özelliğini, güzelliğini, imkan ve nimetini dünyada tanımış, ahirete de ulaştırmış olacağız inşallah işte yılın her gününe zamanın her dilimine yayılması gereken Allah ve Rasulüne iman ve bu prensiplere bağlılık hem kendimiz için hem çoluk çocuğumuz ailemiz iş yerindeki arkadaşlarımız ve komşularımızdan tutun da ilişkide olduğumuz insanlara sunacağımız mesajlar ve e, göstereceğimiz yol yönüyle takip etmemiz gereken biricik yol olmalı. Allah'ın ve Rasulünün hayat veren mesajlarına her şeyden önce gönül ve kulak vermeliyiz. Kendimizle ilgili önemli günleri unutmuyoruz. Tatillerimizi, maaş alacağımız zamanları, hatta yer yer Kafirlere ait özel ve güzel zannedilen günleri, onların bayramlarını, yılbaşılarını, papanın ne zaman doğup ne zaman öldüğünü, papa gibi Müslümanlar açısından hiç de örnek olmayacak nice şahsiyetlerin hayatlarını, mesajlarını çok ama çok biliyoruz. Ama Peygamberimizin hayatını, mücadelelerini, sünnetlerini lazım olacak kadar, her anımızda, her farklı mesaimizde ve işimizde örnek alacak kadar gerçekten biliyor muyuz? Evet hangileri bizim için çok daha önemli? Babamızın hayatı veya baba yerine, papa yerine konulan insanların mı hayatı yoksa Efendimizin, Örnek alınacak o güzelim hayatı mı çok daha önemlidir. Çocuklarımıza kimler sevdiriliyor, kimler öğretiliyor, kimler örnek gösteriliyor? Televizyonlar kimlere hangi sevgiyi aşılamaya çalışıyor? Evlatlarımız, ailemiz, çoluk çocuğumuz, hatta kendimiz hangi sevgiler, hangi bağlılıklar, hangi yönelişler, Hangi hayal ve rüyalar ile dop doluyuz bunları böyle günlerde tekrar muhasebeye tabi tutmamız lazım. Çocuklarımız ve kendimiz peygamberimizi yeterince tanımazsak elbette onu örnek alamayız. Onun izinden gitmek için elbette onu çok iyi tanımak, tanımak, sevmek, itaat etmek, örnek Önder ve rehber kabul etmek mecburiyetindeyiz. Çocuklarımız Peygamberlerden önce, onlardan daha çok başkalarını tanırsa, onların peşinden giderler, onları severler. Sözgelimi futbolcuların, şarkıcıların, artistlerin, zenginlerin, kafirlerin, diğer önder kabul edilen kişilerin yollarını takip etmeleri, çocuklara verilen özellikler, eğitimler, ahlaki numunelerle ilgilidir. Bunlardan kuru kuruya şikayet etmektense, esas sevgiyi ulaştırmak, esas bağlılığı, esas inanılması gereken, güvenilmesi gereken, takip edilmesi gereken yolu, izi onlara öğretmemiz gerekiyor. Evet sevgili dinleyiciler, peygamberimizi tanımak, sevmek, onun yolundan gitmek, onu örnek almak dinimizin en önemli emirlerindendir. Onun izinden gitmek, onuyu tanıyıp sevmek hayatımızda merkeze alınmazsa Müslümanlığımız da lafta kalacaktır. Örneksiz ve uygulamasız olacaktır. Allah Resulünü sevmek imanla temel bağları olan bir konudur. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Bu ifade, tevhid kelimesidir. Dolayısıyla, bu tevhid kelimesinin ikinci bölümü, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü olduğunu, elçisi olduğunu, onun kulu ve peygamberi olduğunu, kabul etmek, inanmak, ve bunu pratik hayatımızda, ...isbat ederek, göstermeye çalışmakla söz konusu olur. Dolayısıyla hem dilimizle, hem gönlümüzle, hem düşüncelerimizle, hem pratik davranışlarımızla... ...Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bizim için en önemli insan, en önemli örnek, en önemli rehber kabul edilmediği... ...onun bağlısı olmaya söz verilmediği müddetçe Müslüman olunulması da mümkün değildir. İşte İslam bu tevhid kelimesiyle başlar. Bu tevhidin ikinci cümlesi, peygamberimizi sevmek ve ona itaat etme, sözü vermektir. Şehadet kelimesi de aynıdır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Birinci bölümü, Allah'tan başka hiçbir tanrının ilahın olmadığına, onun hükümlerine denk onun ölçülerine, ilkelerine, prensiplerine, kitabına, sözüne, dinine denk hiçbir özelliğin olmadığına, ondan başka takip edilmesi gereken temel prensip olmadığına, yani Allah'tan başka ilah bulunmadığına iman etmek. İkinci cümlesi de Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Rasulü olduğunu beyan etmek dosta düşmana karşı ilan etmek, içimize ve organlarımıza bu ilanı yeterince yaptırmak ve bu söz üzerinde sabit, sözümüzde duran, sadık ve sözümüzün eri eh, ahdimize vefa gösteren samimi bir mümin olmak için bu ilk planda zarurettir. Şehadet kelimesinde ifade edilen, Peygamber'e ait iki temel özellik, birisi o Allah'ın kuludur, ikincisi o Resulüdür. Her türlü aşırılıklardan uzak tutmak, peygamberi melekleştirmek, peygamberi normal bir beşer özelliğinin dışına çıkartmak, Hazreti İsa'yı Hristiyanların aşırı övdüğü gibi onu putlaştırmaya yönelik, ona dua etmek, pardon, Ondan istemek, onun için dua etmek değil, ona dua etmek, e, efendim ondan bazı şeyler talep etmek, e, Allah'ın kulu olduğu prensibiyle pek uyuşmaz. Yine onun sadece bir postacı gibi, sadece bir aracı gibi, e, sadece kendi zamanında yaşadığı tarihsel dönemde, bir fonksiyonu olabilecek ya da Kur'an'ı insanlara tebliğ etmekten başka aktarmaktan ulaştırmaktan başka bir görevi olmadığını düşünmek de şehadet kelimesinin ikinci ifadesi sonunda ifade edilen ikinci peygamberin vasfıyla alakalı problemler olacaktır o yüzden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda Allah'ın elçisidir, Resulü'dür. Onun bize örnek olarak sunduğu muhteşem bir e, hayat numunesidir. Dolayısıyla onu kul ve Resul olarak görmek, bu iki prensip içerisinde onun izini takip etmek, bizim her türlü aşırılıklardan e, uzaklaşacağımız itidalli ve imani vasat ümmet olmanın yoludur. Cenab-ı Hak Kur'an'ında peygamberimizi tanıyıp ona itaat etmeyi, onun yolundan gitmeyi Allah'ı seven herkese mecbur ederek şöyle buyurur. Estaizu billah. Kul inküntüm tuhibbunallâhe fettebiûni yuhbibikumullâh ve yâgfirleküm zunûbeküm. Ey Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız. ''Bana tabi olun, bana itaat edin, bana uyun, benim gibi yaşamaya çalışın ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret etsin, affetsin.'' der. Yine peygamberlerin gönderiliş gayesini ifade etme durumunda Nisa suresinde Cenab-ı Hak, ''Estaüzübillah, ve ma ersel namir rasulin illa taabi biiznillah, kul Allaha ver rasul.'' der. Meal olarak ifade etmeye çalışayım. Biz bütün peygamberleri, bütün rasulleri ancak Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Onları göndermekteki temel amacımız onlara tabi olunması, onlara itaat edilmesi, onların yolunun izinin takip edilmesidir der. Ve de ki ey rasulüm Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Aranızda bir anlaşmazlığa düşerseniz, anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah'a ve Resulüne havale edin. Allah'ın kitabına ve Resulün sünnetine müracaat ederek çözüm getirmeye çalışın der. Hakem olarak, hüküm kaynağı olarak, teslimiyet olarak Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine müracaat etmemizi Allahü Teala emreder ve bu emrin Müminler için e, olmazsa olmaz imani bir görev olduğu vurgulanır. Evet sevgili dinleyiciler, bugün onu sevmesi gereken kalplerimiz, gönüllerimiz hangi sevgilerle dolu? Bir kontrol edelim. Rüyalarımıza girecek kadar kimleri ve neleri seviyoruz? Dünyayı mı ahiretimi tercih ediyoruz? Başkalarını mı peygamberimizi mi hasretle anıyor ve? ona bağlı olduğumuzu gösterecek bir tavır sergiliyoruz. Ya çocuklarımız ne alemde? Onlar kimi örnek alıyor? Kimin peşinden gidiyor? Kimi daha çok seviyor? Ne olmak istedikleri sorusundan tutun da, kimi ne kadar sevdikleri konusunda, kimi ne kadar öğrendikleri konusunda, çocuklarınızı bir test edin. Peygamber sevgisinden daha büyük, kimlerin sevgisi onları doldurmuş evet sevgili dinleyiciler peygamberimizi her şeyden daha çok sevmeli olduğumuzu sevdirmek zorunda olduğumuzu çoluk çocuğumuza ve çevremize ifade ediyoruz çünkü sevmeliyiz ki onu tanıyıp onundan, onun yolundan gidebilelim ona itaat edebilelim yoksa müslüman sayılamayacağımızı belirtmiş oluyoruz bu konuda bir hadis-i şerif ee, çok net olarak bu sevginin e, diğer sevgilerden daha üstün olması gerektiğini ifade eder. La yu'minu hatta ikuna ahab min ve walidhi wal sizden hiçbiriniz beni anne ve babasından, çocuklarından ve insanların tümünden daha çok sevmediği müddetçe mümin olamaz. İman etmiş bulunamaz. Bu Nisa suresindeki ayetinde farklı şekilde peygamber lisanıyla ifadesidir. Ayette buyrulur ki فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اِلَىٰ اَخْرِ الْاَيَةِ Hayır! Senin Rabbine and olsun, yemin olsun ki onlar seni her konuda hakem kabul etmediği, senin verdiğin hükümlerde tümüyle, gönülleriyle de Teslim olmadıkları müddetçe onlar iman etmiş sayılmazlar. Onlar mümin olamazlar başka türlü. Senin verdiğin bütün kararlarda, hükümlerde, senin uyguladığın, öğrettiğin dinde başka bir hükmü tercih ettikleri müddetçe iman etmiş olamazlar der. Ahzab suresindeki ayeti de hepiniz e, herhalde en azından maal olarak bilirsiniz. Mümin erkek ve mümin hanımlara Allah'ın ve Rasulünün verdiği bir hükümde başka bir muhayyerlik, başka bir tercih hakkı söz konusu değildir. Bir mümin, mümin olsun da ister erkek ister hanım, aynı zamanda Allah'ın ve Rasulünün verdiği bir hüküm yanında başka bir hükmü, başka bir kuralı, başka bir ilkeyi, başka bir prensibi tercih etsin. E, bu mümkün değildir. Dolayısıyla Allah'ın ve Resulü'nün koyduğu kural varsa, hüküm varsa, ölçü varsa, emir ve yasak varsa, her türlü e, başka türlü kararlar, hükümler, ilkeler, prensipler, e, ölçüler ayaklar altına alınabilmeli ve e, Allah'ın ve Resulü'nün hükümleri e, merkezimize alınmalı. Bu Nefsimize rağmen, menfaatimize rağmen, çevreye rağmen, etkin egemen güçlere rağmen, şeytana ve şeytani özelliklere rağmen böyle olmalıdır. Yoksa mümin olmak mümkün olmayacaktır. Evet, Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin biri, ya Resulallah ben seni çok seviyorum der. Başka asabın da içinde başka sahabilerin de yanında söylenen bu söze dikkat çekmek için peygamberimiz ağzından ne çıktı farkında mısın der ya Resulallah seni çok seviyorum onu söyledim der peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü bir daha sen ne diyorsun iyice düşündün mü bilinçli söylüyor musun bu sözünü der adam tekrar kendini bir silkeler düzen verir ve tekrar, vallahi ya Resulallah seni çok seviyorum, bunu söylüyorum, inanarak söylüyorum der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra der ki, öyleyse, öyleyse fakirlik zırhını giymeye hazır ol. Beni seven kimseye fakirlik dağdan selin hızla yere inmesi gibi hızla inecektir. Buna hazır ol. Bu sözün muhatabı ve bu söze e, kulak veren sahabe anlar ve niçin ya Resulullah diye sormazlar. Çünkü sevgi bedel ister. Sevgi sadece dille söylenilip geçili verecek onun uğrunda fedakarlık yapılmayacak bir kuru özellik değildir. Allah'ı sevmek Allah yolunda her türlü sıkıntılara, zahmetlere sabır göstermek, tahammül etmek demektir. Peygamberi sevmek, peygamber yolunda her türlü sıkıntılara seve seve katlanmak e, ve bunu bir nimet olarak görmektir. Hani sahabiler, fedake ebi ve ümmi ya Resulallah diyorlardı. Hemen her sözlerinin başında bu ifadeyi tekrar ediyorlardı. Bunu sadece dilleriyle de değil, gönülleriyle ve amelleriyle, davranışlarıyla da söylüyorlardı. Anam babam, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah. Biz, nice fedakarlıklar gösterdiğimiz, nefsimiz için, keyfimiz için, rahatimiz için, istirahatimiz için, beğenilerimiz için, nice zahmetlere, sıkıntılara katlandığımız halde, Allah için, Resulullah için e, ne kadar zahmetlere, ne kadar fedakarlığa katlanabiliyoruz. Razıyız, hazırız. Midemizi ne kadar düşünüyoruz? Cennetimizi ne kadar düşünüyoruz? Mideye girecekleri ne kadar düşünüyoruz? Gönlümüze ve kafamıza girecekleri ne kadar değerlendiriyoruz? Evet, Allah'a hasredilmesi gereken gönüllerimize nice Putlar ya da putlara eş sevgiler girmiş. Bunu Peygamber sevgisi, Allah sevgisiyle ilgili konular gündeme geldiği için ister istemez vurgulama ihtiyacımızı e, belirtiyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, düğünlerimizde, giyimlerimizde diğer insanların dediklerini, istediklerini yapar ama Peygamberimizin sünnetini yerine getirmezsek. Diğer insanları daha fazla sevmiş, Efendimiz'e onları tercih etmiş olmaz mıyız? Sevgi elbette fedakarlık ister, sevilen kişi uğruna çile çekmeyi gerektirebilir. O yüzden, mesela çocuklarımızı seviyorsak, nasıl onlar için nice maddi manevi fedakarlıklara katlanırız? Onlara zarar gelmemesi için, eee... Nasıl etraflarında döneriz? Allah'ı ve Resulünü sevmek, her türlü sevgiden üstün olması gerekiyor ise bunun da bir bedeli olacaktır, sıkıntısı, zahmeti olacaktır. Yoksa kuru kuruya sadece dille şehadet kelimesini tekrar etmek ya da peygamber sevgisini sadece dillendirmek bizi kurtarmaya yetmeyebilir. Evet peygamberimizi seviyorsak onun yolunda zahmetlere gerek diyorsa gerektiği kadar katlanabilmeliyiz. Yani günümüzdeki insanlar onun yolundan uzaklaştıkları için bizim onun sünnetlerine uymamızı istemeyebileceklerdir. Bunu istemeyenler bizi onun yolundan saptırıp başka yollara sürükleyecekler. Başka lider taslaklarına bizi bağlamak isteyecekler. Bizim en yakınlarımız da olabilir. Biz kimi tercih edeceğiz? Evet sevgi fedakarlık ister. Peygamber sevgisi daha büyük fedakarlık ister. Biz de seviyorsak onun yolunda her türlü sıkıntılara katlanmak, onun yolunu sürdürmek, onun sünnetlerini tekrar hayatımıza her şeyiyle geçirmeye çalışmak mecburiyetindeyiz. Onun Gösterdiği yol bugün sıkıntılı, zahmetli, zor bir yol olabilir. Bazı tehlikelerle, bazı tel örgüleriyle zorlaştırılmış olabilir. Öyleyse, Öyleyse daha çok fedakarlık gerekir. Kitaplar alacağız. Ee, onun sevgisi için, e, onun yolunu sürdürmek için çocuklarımızı... Onu öğreten hocalara, onu anlatan kitaplara teslim edeceğiz. Televizyonlar, gazeteler, dergiler, radyolar, eğitim kurumları, okunan kitaplar, her şeyden önce Allah ve Resulullah sevgisi doğrultusunda tekrar gözden geçirilmeli. Bu ölçülere uymuyorsa... ...en küçük bir bahanenin arkasına kapılmadan ayaklarımızın altına alabilmeliyiz. Hz. Ebu Bekir Allah ve Resulü yolunda hani her şeyini vermişti. Resulullah Allah yolunda cihad için kim ne ver, verebilecekse getirsin dediği zaman. Evet, çok zengin biriyken giyimini zor temin edecek, karnını zor doyuracak biri oldu... Mekke'nin zenginlerinden biri olan Ebu Bekir, Medine'nin en fakirlerinden biri halinde yaşadı. Allah yolunda cihad için bütün malını, bütün varlığını getirdiği zaman, sormuştu Resulullah, evine çoluk çocuğuna ne bıraktın? Allah'ı ve Resulünü, Allah ve Resulullah sevgisini bıraktım. Yetmez mi ya Resulallah diyordu. Benzer bir tavrı Ömer bin Abdülaziz'in, bütün varını, yoğunu, malını, mülkünü Allah yoluna harcadığı zaman çevresindeki insanlar ya senin kaç tane çocuğun var? Onlara hiç mi bir şey bırakmıyorsun? Ee, onlara hiç acımıyor musun? Hadi kendini önemsemiyorsun, fakirce, garipce bir hayat yaşıyorsun. Bu kadar parayı Allah yolunda sarf ediyorsun da çoluğuna çocuğuna hiç mi merhamet duymuyorsun? Diyenlere karşı şöyle demişti. Eğer onları ben Müslümanca mümince yetiştirebildiysem Allah'ı ve Rasulünü sevdirebildiysem Onlara Allah'ı ve Rasulünü O sevgiyi bırakabildiysem Başka neye ihtiyaçları olabilir Bırakabileceğim ondan daha önemli Daha kıymetli ne olabilir ki Yok eğer onlara Allah'ı ve Rasulünü yeterince Sevdiremediysem O yolu yeterince öğretemediysem Öyleyse onlardan bana ne onlar benim çocuğum olmuş olmamış. Onların Müslümana yakışmayacak bir hayatında, yaşayışında e, benim katkım olmasını mı istiyorsunuz? Benim yüzümden, benim bırakacağım miras yüzünden mi e, daha kolay haramlar işlesinler, günahlar peşinde koşsunlar, başka liderlerin peşinde koştursunlar mı istiyorsunuz der. Biz bu ölçülerle mi? Çocuklarımıza yardım etmek istiyoruz. Yoksa Allah'ı ve Rasulü'nden daha önemli, daha kıymetli, daha güzel, hem dünya ve hem ahiret açısından daha faydalı bir şey olmadığı halde bırakacağımız veya bıraktığımız başka şeylerle mi avunup teselli oluyoruz? Onlara en güzel bırakacağımız şey İslami terbiyedir. Allah'ı tanıtmak. Resulünü sevdirmek Kur'an'ı öğretmek manasını onlara uygulatmaya çalışmak Allah Resulü'nün sünnetlerini öğretip onları harfiyen uygulamaya çalışan bir anlayış vermek çocuklarımıza vereceğimiz akrabamıza vereceğimiz çevremize vereceğimiz her türlü hayrın, yardımın sadakanın ...en başındadır, en büyüğüdür, en güzelidir. Evet evet sevgili dinleyicilerim, her şeyiyle peygamberimizi örnek almalıyız. Kur'an zaten öyle demiyor mu? Allah'ı ve ahiret gününü ümit edenler için Allah Resulü'nde en güzel örnekler vardır. O yüzden biz onun hayatını örnek almak için... Tekrar gündemimize almalı, onu öğrenmeli, onun peşinden gitmeliyiz. Bugün Sünnet olarak bildiğimiz birkaç tane o da sembolik e, eşya cinsinden, davranış biçiminden bir şey kalmış. Mesela e, klasik vatandaşa halka sorsak, hatta cami cemaatine sormuş olsak, kaç tane Sünnet biliyorsun say bakalım şu Sünnetleri desek, sözgelimi namazların Sünnetlerinden bahsedecektir. Efendim, sözgelimi erkeklerin e, o da günümüzde gittikçe azalıyor ya e, çenelerinde bıraktıkları e, sakal sünnetinden bahsedecektir. E, sözgelimi çocuklarımızın işte küçük bir operasyonundan sünnet olmalarından bahsedecektir. Eh, işte bir birkaç tane daha şekille davranışla ilgili küçük fazla önemli olmayan hususu belki ilave edecektir. Sünnet bunlar mıdır, sevgili dinleyicilerim? Bunlar belki sünnetin cüzlerinden küçük parçalarından biridir ama nasıl fili tırnağıyla bir iki parmağıyla tarif etmek, fili tanımamak demektir, fili katletmek demektir. 2- üç tane parmağı alarak hele vücuttan kopartılmış birkaç parmağı alarak bu bir insandır demek ne kadar doğruysa birkaç tane şekilsel, ee, özelliği alıp da sünnet budur demek de o kadar doğru olabilir. Halbuki sünnet, peygamberimizin yaptığı, din adına yaptığı her şey, konuştuğu, tavsiye ettiği her husustur. Dolayısıyla onları yapmayanları kınamıyoruz da, sadece çocuklarını sünnet ettirmeyenleri ya da namazın sünnetlerini ihmal edenleri kınıyorsak, biz e, sünneti de Kınama özelliğini de e, çarpıtıyoruz demektir. Evet kendimizin de kınanacak bir sürü yönümüz olduğunu kabul edelim. Çünkü nice sünnetleri terk etmişiz. Hatta sünnetin tanımını ve e, kapsamlı özelliğini bile yeterince bildiğimiz iddia edilemez. Nedir sünnet? Peygamberimizin devlete gidişi. Peygamberimizin e, insanları birey olmaktan çıkartıp... E, İslam'ın bir toplumunun üyesi, ümmetin bir parçası, cemaatin bir ferdi olarak ve giderek de İslam devletinin bir şahsiyeti olarak yetiştirmesi, insanlara Kur'an'ın anlamını açıklaması, öğretmesi, Kur'an nasıl yaşana yaşanabilir, birey olarak e, psikolojik olarak ibadet boyutuyla, ahlak boyutuyla nasıl yaşanır? Evlerde nasıl yaşanılır? Sokakta nasıl yaşanılır? E, siyasal hayatta nasıl yaşanılır? İş hayatında nasıl yaşanılır? Eğitimde nasıl ki Kur'an e, prensipleri hakim kılınır? Bunları öğretmişti. Bunları uygulamıştı. Bunların tümü sünnettir. Yani sünnet... Kur'an'ın anlaşılması ve hayata geçirilmesidir. Sünnet, dinin prensiplerinin tatbik edilmesi, peygamber prensipleriyle, örnekliğiyle, yaşantısıyla hayata geçirilmesi demektir. Kur'an'ın yaşanmadığı durumda bir iki tane şekilsel özelliğin sünnet diye vurgulanması çok insanları kandırabilir. Ve e, sünnet bu kadar basit değildir ve Allah Resulü'nün yolu e, bir iki tane e, e, özellikle sınırlandırılacak kadar basite indirgenemez. Peygamber e, hayatı hiçbir insanın hayatıyla karşılaştırılmayacak kadar kapsamlı şekilde bilinmektedir. Onun ailesiyle ilişkileri, yemekleri, yemek konusundaki davranışları, oturuşu, kalkışı, kılığı, kıyafeti, insanlarla ilişkileri, kafirlere karşı tavrı, Müslümanlara karşı tavrı, her türlü faaliyeti, savaşları, mücadeleleri, kavgaları, kızması, sevmesi, gülmesi, her türlü davranışları kayda geçirilmiş ve onun sünneti dediğimiz şekilde e, kitaplarda bizi bekliyor. O yüzden e, o sünnetleri yeniden hayatımıza geçirmek mecburiyetindeyiz. Bunun içinde hepimize büyük fedakarlıklar, büyük gayretler, büyük mesajlar düşüyor. Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle Peygamberi hatırlatması, onun sevgisine yöneltmesi yönüyle güller dağıtıldı. Gül suları kimi şehirlere döküldü. E, fert fert insanlara e, gül sunuldu. Bunlar elbette güzel şeylerdir. Ama e, gülün ömrü çok kısadır. E, dolayısıyla bir iki gün sonra çöpe atılabilecek bir gülle peygamberimiz tanımaktansa bir kitapla, bir CD ile, bir mesajla Kur'an öğretmek, peygamberi tanıtmak, bir genci, bir çocuğu Allah ve Rasulünün sevgisiyle donatmakla e, esas peygamber sevgisinin ihya edilmesi, esas programlara bu tür kalıcı e, prensipler verilmesi herhalde daha güzel olurdu diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Yarın çöpe atılacak bir şeyden ziyade canlı mesajı olan, insanı da canlandıracak, diriltecek özelliklerle peygamberi tanıtmak, gündeme getirmek, onun hatıralarına kalıcı şekilde temel esaslar ve eserlerle insanlara ulaştırmak herhalde daha güzel olur diye düşünüyorum. İslam'ın öyle bir zaman gelecek ki, insanın elinde tuttuğu kor ateş gibi e, olacaktır dediğini, günümüzde Allah'ı ve Resulü'nü sevmenin, Allah'ın emirlerine itaat edip, Resulü'nün sünnetlerini uygulamanın, onun bize ulaştırdığı emanetlere ihanet etmeden sahip çıkmanın yolu gerçekten zorlaşmış olabilir. Elde ateş tutmak kadar bize zahmetler sıkıntılar vermiş, verecek olabilir. Bütün bunlar yanında. Biz iki yoldan birini tercih etmeliyiz. Ya kafirler gibi sadece dünyadaki rahatı, zevki, keyfi, sıkıntısız bir durumu ya da Kur'an'da vaat edilen, sizden önceki ümmetlerin başına gelen sıkıntılar sizin başınıza da gelmeden cennete girivereceğinizi mi sanıyorsunuz? Ayetinin açtığı yolla, Peygamber gibi aç kalmaya, Peygamber gibi Allah yolunda fedakarlık göstermek için yirmi küsür savaşa katılmaya, Peygamber gibi her şeyden önce Allah'a insanları çağırmak ve Allah'ın prensiplerini hayata hakim kılmaya gayret ile e, hayatımızı e, belki güzel ama sıkıntılarla mı e, dolduracağız? İşte. Bu iki yoldan birini tercihle karşı karşıyayız sevgili dinleyiciler. Evet, ya Allah'ı ve Resul'ünü seveceğiz veya dünyayı, dünya zevklerini, dünya keyfini. Peygamberimiz kimlerle, niçin, nasıl mücadele etti? Biz de aynı kimselerle mücadele etmek zorundayız. Ee, sanmayalım ki Firavunlar, Nemrutlar, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler öldüler. Onlar artık günümüzde yaşamıyor. hayır. Firavunlar, Ebu Cehiller zaten özel isim değil, genel isimdir, cins isimdir. Her dönemde, her devirde karşımıza çıkacaklardır. O yüzden bizim kapı komşumuz, iş arkadaşımız, hatta akrabamız olabilir bu küfrün önderleri. Ya da onlar bize sevmek için, yolunu takip etmek için dayatılabilir. O yüzden onun nice zahmetlerle kurduğu devleti, e, onun bize ne sıkıntılarla elimize ulaşan emaneti ne durumda? Yeniden onun prensiplerini hayata hakim kılmak için gayretlerimizi olması gerekenle karşılaştırarak bizim ne durumda olduğumuzu e, tekrar tekrar muhasebe edelim sevgili dinleyiciler. Onun emanetlerine. Onun en büyük emaneti olan Kur'an'a ve sünnete, sünnetlerine ne kadar sahip çıkıyoruz. İnsanlara ne kadar onları ulaştırma gayreti içindeyiz. Onu ne kadar örnek alıyoruz. Evlerimiz onun evine, iş yerlerimiz onun iş yerine ne kadar benziyor. Evet acıdır sevgili dinleyiciler ama evlerimiz özellikle de televizyon vasıtasıyla biraz kahveye, biraz stadyuma... Ee, biraz, ...biraz sinemaya, biraz gazinoya, biraz sokağa benzedi. Ama mescide benzeyen, okula benzeyen, peygamberin evine benzeyen yerler, yönler çok az kaldı. Gönüllerimizde de Allah Resulü'nün sevgisine ayıracak yerler çok mu az kaldı evlerimiz gibi? Bunları değerlendirelim sevgili dinleyiciler. Ben hiçbir kimseyi töhmet altında bırakmıyorum. Hiçbir kimseye hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Sadece bu soruların cevabını hepimizin iyi niyetle ama kendi nefsimizi ucuzdan, kolaydan temize çıkarma gayreti olmadan sorularımızı önce kendimizden başlayarak sormamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, onun düşmanlarını dost kabul etmemeliyiz, edemeyiz. Onun düşmanları... Ben onun düşmanıyım demeyebilir, sinsi olabilir, söz gelime İslam'a düşmanız demeyebilir insanlar, İrticaya düşmanız, efendim biz e, başörtüsünün işte siyasal simge olmasına karşıyız vesaire gibi değerlendirebilir. Çünkü böyle sözleri e, onlar için daha e, pragmatist olarak, daha kestirmeden neticeye gitme yönüyle e, cazip olabilir ama e, biliyoruz ki onun yolunu, onun prensiplerini, onun ilkelerini, onun sünnetlerini yasaklamaya çalışanlar kim olursa olsun bizim dostumuz olamayacaklardır. Müslümanlarla birliktelik yerine kafirlerle birliktelik oluşturmaya çalışanlar e, bizi sırat-ı müstakime götürüyor olmayacaklardır. Allah'ın e, direkt emirlerini değerlendirirsek e, rahatlıkla ne dediğimiz anlaşılabilecektir. Estağfirullah. ve ma a taükumur Rasul fahuzu ve ma ne hüküm anhu fentehu. lazim. Rasul size neyi verdiyse onu alın, ona yapışın, onu uygulayın. Size neyi yasakladıysa ondan da şiddetle kaçının der. Evet sevgili dinleyiciler, ben e, irticali olarak e, içimden geldiği gibi sohbet tarzında size e, peygamberimizle ilgili bazı vurguları e, hatırlatma ihtiyacı duydum. Kulaklar nice atlar duydu, gözler nice liderler gördü. Gönüller ne sevdalarla doldu. Kendini bilmeyen bilginler, kendini yönetemeyen yöneticiler, kendine hükmede edemeyen Hakimler ve hakimler, nice insanların örneği gösterildi. Öndersiz, rehbersiz, yapamayan kalabalıklara, kılavuzluk yapan kargalar, liderlik yapan sahte kahramanlar oldu. Tarih bunların adlarıyla doldu. Kurtuluş, cellatlara teslimiyette aranmaz. Kurtuluşu böyle yerlerde arayan insanlara Allah gerçek kurtarıcılar gönderdi. Doğru tercih yapamayan insanlığa defalarca yardımcı oldu. Allah yol gösterdi, içlerinden önderler seçti. Ve en son elçi, alemlere rahmet, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanlara sunuldu, takdim edildi, gönderildi. Onu tanıyan, yalnız ona hayran olacaktır. Onu seven sadece onun izinden gidecektir. Onun izi dünyada huzur, ahirette tüm nimetlerin ve ebedi cennetlerin yoluna ulaştıracaktır. İnsanları şerre ve ateşe davet eden bunca çağrıya karşılık, onun sunduğu ilahi mesaj bugün inmiş gibi dipdiri, canlı ve canlandırıcı, karşımızda taptaze duruyor. Kur'anî ilkelerin nasıl yaşanacağını gösteren Peygamberimizin sünneti, insanlığın tek ve son alternatifi kurtulmak isteyen, uzatılan bu can simidine kendisini teslim etsin. O kutlu elçinin mesajlarına kulaklarını tıkayan günümüz insanı, felaketlerin bir çeşidini yaşıyor ve aslında helaki hep gündemine taşıyor, hep büyük helake yaklaşırken küçük helakları boyuna yaşıyor sevgili dinleyiciler. O güzel insanın teşhis ve çözümleri son insanlığın son şansıdır, ahir zaman insanının son kurtuluş ümididir ve onun tüm insanlığa vasiyeti ve reçetesi olan veda hutbesi temel ilahi ilkelerin sonsuz güzelliğinin veciz bir özeti bir hitabet destanıdır. İnşallah haftaya Peygamberimizin veda hutbesinden yola çıkarak Peygamberimize iman etme konusunu bir akaid kavramı ee, özelliği içerisinde vurgulamaya çalışacağım. Ee, bundan sonra da e, söze girerken ifade ettiğim gibi inşallah imani kavramları, e, Kur'an kavramları e, dersinde e, e, işlemeye çalışacağım. E, bu konuşmalarımız e, e, inşallah e, bundan sonra ee, tümüyle canlı değilse Yarı canlı olacak Tümüyle canlıyı iki anlamda kullandım Belki tümüyle Konulara e, Daha güzel dikkat çekecek e, Çok zinde e, Bir e, yaklaşımla Çok e, güzel üsluplarla ifade edemeyecek Kısmi rahatsızlıkların Ve noksanlıkların e, Durumundan dolayı Yarı canlı dedim İkincisi de e, radyo diliyle yarı canlı demiş oldum. E, yani e, birkaç saat önce Cuma günleri ben e, bu e, kavram derslerini, e, programları e, stüdyoda, e, radyoda e, kasete aldırıyorum. Dolayısıyla e, programım yarı canlı olmuş oluyor. E, nasıl olsa soru ve e, cevaba vakit ayıramıyoruz... Ee, soruyla e, ciddi bir kavram dersi bölünsün istemiyoruz. Ee, bunu da e, belki e, radyoya e, mesaj bırakmak ya da bizimle görüşmek ya da soru sormak e, isteğinde olan arkadaşlara e, işte programın yarı canlı olduğunu e, ifade ederek belirtmiş olalım ama önemli olarak bizimle görüşmek ya da konuşmak isteyen e, dinleyicilerimiz e, radyo vasıtasıyla bize e, ulaşabilirler. E, sevgili dinleyiciler, e, Peygamber sevgisini tekrar tavsiye ederek onun izinin, onun yolunun, onun emanet ve ilkelerinin sürdürülmesi konusunda gayretlerimizi her gün artırma çabası içerisinde bir hayat sürdürmek ve o rasule hakkıyla ümmet olmanın getirdiği bilinci kuşanmak tavsiyesiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı ve e, güzel bir yaşayışla onun izinden gittiğinizi ispat edin sevgili dinleyicilerim.